Allah-u Teala için verip ahiret için biriktirdiklerin bunun dışındakiler ya elinden gider ya da başkalarına yani mirasçılarına kalır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Sizden herkese Rabbi aralarında bir tercüman olmaksızın doğrudan doğruya hitap edecektir. Kişi o zaman sağına bakar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 bir köre azat etmiş gibi sevap kazanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her borç verilen para sadakadır. Yine alimlerden bir toplunun rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İsra-Miraç gecesi cennetin kapısında sadakalara on misli sevap vardır. Borç verilen para için on sekiz misli vardır.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 Karnı doyasıya yemek yedirir, kanasıya kadar su içirirse Allahu Teala Celle Celaluhu onu cehennemden yetmiş hendek uzaklaştırır ki her iki hendek arası beş yüz yıllık yoldur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kıyamet günü buyurur ki: Ey Adem oğlu, hastalandım, ziyaretime gelmedin. Sen alemlerin Rabbi iken